Cinlerin Kur'an'ı dinlemeleri. Cinler Kur'an'ı nasıl dinliyordu? Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emirlerini onlara nasıl tebliğ ediyordu? Cinler Kur'an'ı dinliyor, ona iman ediyor ve onu kavimlerine anlatıp onları İslam'a davet ediyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolları iyice daralmaya başlamıştı. Sakif kabilesinin durumundan ümit kestikten sonra Taif'ten, Mekke'ye dönerken Nahle bölgesine geldi ve o gece orada namaz kıldı. Bu esnada oradan Nusaybin cinlerinden yedi nefer geçmekteydi. Kur'an'a kulak verdiler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirdikten sonra uyarcılar olarak kavimlerine geri döndüler. Dinlediklerine iman edip icabet etmişlerdi. Bunun üzerine Allahu Teala onların haberini vahiy yolu ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine indirdi. Hatırla ki cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlesinler diye sana yönetmiştik. Akaf 29 Bu neferin yedi kişi olduğu söylenmiştir. Cinler işittikleri üzere sükut etmemişlerdir. Hiç durmadan yakınlarına da işittikleri Kur'an'ı duyurmak ve onları İslam'a davet etmek için geri dönmüşlerdir. Bu hadiseyi Allahu Teala şu sözleriyle detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Hatırla ki cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlesinler diye sana yönetmiştik. Onun huzuruna geldiklerinde susup dinleyin dediler. Okuması bitirilince de kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Dediler ki ey kavmemiz biz Musa'dan sonra indirilmiş olup kendinden öncekileri doğrulayan hakka ve doğru yola ileten bir kitap dinledik. Ey kavmimiz Allah'ın davetçisinin çağrısını kabul edin ve ona o ve ona iman edin. Günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi acıklı bir azaptan kurtarsın. Ahkaf 28-31 Sonra kavimlerine tasdik etmemelerinin tehlikesini daha fazla açıklamaya ihtiyaç bırakmayacak bir biçimde anlatıp dalalete ve küfre düşmekten sakındırmışlardır. Kim Allah'ın davetçisinin çağrısını kabul etmezse o yeryüzünde Allah'a aciz bırakıcı değildir. Onun ondan başka dost ve yardımcıları da olmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Ahkaf 32 Dipnot İmam Fahrul Razi tefsirül kebirde şöyle der. Onların kavimlerini daveti ancak ilk olarak kendilerinin imanından ve tasdikinden sonra olmuştur. Onlar apaçık sapıklık içindeydiler ayeti ise Kur'an'ı işiten cinlerin son sözleri olmuştur. Ayetin tefsiri hakkında Kurtubi ve Taberi tefsirlerine bakılabilir. Sahihayn'de Buhari ve Müslim'den sabit olduğu üzere İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne cinlere Kur'an okumuştur ne de onları görmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ashabından bir grup ile birlikte Ukas çarşısına giderlerken şeytanlarla semanın haberi arasına engel konulmuş ve üzerlerine ateşten yıldızlar gönderilmişti. Şeytanlar kavimlerine geri döndüler ve şöyle dediler. Size ne oluyor? Onlar da bizimle semanın haberi arasına engel konuldu ve bize ateşten yıldızlar gönderildi dediler. Şeytanlar bu ancak yeni olan büyük bir olaydan dolayıdır. Yeryüzünü doğusun ve batsını dolanın da bir bakın dediler. Tuhame bölgesini alan nefer Nebi Aleyhisselam ukaz çarşısına giderken Nahle denen yerde konadık, konakladıklarında onun yanına uğradılar. Nebi Aleyhisselam bu esnada ashabına sabah namazını kıldırıyordu. Kur'an'ı duyunca hemen onu dinlemeye başladılar. Ve işte bizimle Sema'nın haberi arasına giren budur dediler. Ve kavimlerine geri döndüler. Onlara... Ayette geçen ey kavmimiz sözlerini söylediler. Bunun üzerine Allahu Teala Resulüne de ki bana şu vahyon oldu. Cinlerden bir topluluk beni dinlediler. Ayetler indirdi. Cinlerin amellerine göre mükafatlandırılması. Cinler amellerine göre nasıl sevap ile mükafatlandırılırlar? Cinlerin amellerine karşılık mükafatlandırılmaları hususunda alimler ihtilaf etmişlerdir. İman ve salih amellerine karşılık cennete girmeleriyle mükafatlandırılacaklar mıdır? Eğer cennete girmeyeceklerse acaba karşılıkları ne olacaktır? Onlardan müşrik ve kafir olanların ateşe girmeleri konusunda ise hiçbir şüphe ve ihtilaf yoktur. İbn Hazm ve diğerlerinin naklettiğine göre Ebu Hanife rahimehullah şöyle demiştir. Cinlerin ateşten kurtulma dışında herhangi bir mükafatları yoktur. Sonra da onlara toprak olun denilir. İbn Salah rahimehullah şöyle der. Muhammed bin Ramazan ez-Ziyad -el el-Maliki'nin arkadaşı İbn Abdul Hakim'den naklûlunduğuna göre cinler hakkında onların da amellerine karşılık ahirette bir karşılıkları var mıdır diye sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. Evet. Kur'an'da buna delalet etmektedir. allah Teala şöyle buyuruyor. Herkese işlediklerine göre dereceleri vardır. En'am 132 Başka bir ayette ise onlardan önce cinlerden ve insanlardan ümmetler arasında onlar üzerine söz hak olmuştur. Fussilet 25 Dipnot Onlar üzerine söz hak olmuştur. Yani Azap kelimesi onlara sabit olmuş ve kesinleşmiştir. Bu da onların azgınlaşacağı hakkında kesin hükümdür. Onlardan önce geçen ins ve cin ümmetlerinden kasıt ise şaki olan ümmetlerdir. Kesin olan şudur ki cinlerin her birinin ameline göre mükafatları ve cezaları vardır. Eğer hayırla hayır, şerse şer. Bu Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın şu sözleriyle ifade edilmektedir. Gerçekten kimimiz Müslümanlar, kimimiz zalimleriz. Müslüman olmuşlar, işte onlar doğru yolu aramış olanlardır. Zalim olanlara gelince onlar cehenneme odundurlar. Cin 15-16 Bu ayet müşrik cinlerin ateşte azap göreceğine delalet etmektedir. Ebu Şeyh senediyle Ebi Sufyan'dan, o da Muhunis bin Semidin şöyle demiştir. Allah-u Teala'nın yarattığı her şey, sabah ve akşam cehennemin soluk alışverişini duymaktadır. Yalnızca haklarında hesabın ve cezanın hak olduğu insanlar ve cinler hariç. En doğrusunu Allah bilir. Fussilet suresindeki şu ayette ise, bu olay açık ve kesin bir nas ile belirtilmektedir. Şimdi onlar sabretseler de, ateş onların yurdudur. Fussilet 24 Dipnot Yani azaba sabretseler de, Ateş onların varacağı, sığınacağı ve mekanlarıdır. Ondan ne bir kaçış ne de bir kurtuluş vardır. Mü'min cinlerin cennete gireceğini savunanlara gelince bunlar imamların cumhuru, ulemanın önde gelenleri ve meşhur büyüklerdir. Bunu İbn-i Hazm el-Zahiri el, -Zahiri, el adlı eserinde İbn-i Ebi Leyla ve Ebu Yusuf'tan nakletmiştir. Sonra da bunu savunan alimler, Onların cennete girdikten sonraki durumları hakkında ihtilaf etmişlerdir. İnsanlarda olduğu gibi yiyip içip cinsel ilişkiye girecekler midir yoksa onların durumu farklı mıdır? Bazıları onların cennete girmeyeceğini fakat cennetin girişinde olacaklarını ve onların görmediği yerden insanların onları görebileceğini söylerken diğer bazıları da Müslüman cinlerin ne cennete ne de cehenneme girmeyeceğini söylemişlerdir. Başka bir görüş daha vardır ki bu da bazı alimler savunmuştur. Cinler Araf'ta olacaklardır. Buna müsnette geçen bir hadisi delil olarak getirmişlerdir. Fakat önemsenmesi gereken sözün özü ve kısası bu meseleye dalmaktan uzak durmaktır. Çünkü bu meseleyi derinlenmesine girmek, öğrenilmesi fayda vermeyen, cehaleti ise zarar vermeyen bir şeydir. Yine gaybi olan bu durumlar Allahu Teala'nın ilmine havale edilmiştir. Dilerse affeder, dilerse de azap eder. Kendisinin irade etmiş olduğu yolla Allahu Teala günahkarın günahına karşılık dilerse azap eder, bırakırsa da yine lütfu, rahmeti, affı ve mağfireti ile bırakır. Cinlerin insanlarla evlenmeleri Cinlerle insanlar arasında evlenmenin mümkünlüğü ve meşhuriyeti nedir? Ve fiilen böyle bir şey gerçekleşmiş midir? Böyle bir şeyin mümkün olması halinde kitap ve sünnetten bunun delilleri nelerdir? Aklen ve naklen sabit olduğuna göre cinler kendi aralarında evlenirler. Ulema arasında bu konuda neredeyse hiçbir ihtilaf yoktur. Fakat ihtilaf olan tartışma ve cedellerin uzadığı nokta Cinlerin insanlarla ya da insanların cinlerle evlenmesi hususundadır. İnsanlar ile cinler arasında evliliğin olabileceğini söyleyenler Allahu Teala'nın şu sözü ile delil getirmişlerdir. Mallarına ve evlatlarına ortak ol. İsra 64 Dipnot Bazı müfessirler şöyle demişlerdir. Şeytanın insanlara evlatlarında ortaklık etmesi zina iledir. Detaylı bilgi için taberi tefsirine müracaat ediniz. Fukuhadan bazıları şöyle der. İnsanlar ile cinler arasında evlenme caiz değildir. Sonra tabiinden bazıların bunu mekruh görmesi böyle bir şeyin mümkün olabileceğinin delilidir. Çünkü İslam şeriatına mümkün olmayan bir şeyin hakkında caiz ya da caiz değil diye hüküm verilemez. İnsanlar ile cinlerin evlenmesinin mümkün olamayacağını savunanlar ise mantıki bir delile dayanmaktadırlar. Şöyle ki cinler ateşten yaratılmışlardır. İnsanlar ise dört unsurdan yaratılmıştır. Buna binaen ateş unsuru insan nutfesinin ıslak olması sebebiyle cinin rahminde oluşmasına engeldir. Bununla birlikte ateşin sıcaklığı da buna engeldir. Eğer böyle bir şey mümkün olmuş olsaydı aralarında evlenmelerinin helalliği neticesinde bunun eseri ortaya çıkardı. İmam Şibli bu görüşü reddederek şöyle demiştir. Cinler her ne kadar ateşten yaratılmış olsalar da ateş unsuru üzerine kalıcı değillerdir. Tıpkı insanoğlunun toprak unsurundan çıkıp değiştikleri gibi onlar da yemeleri, içmeleri, doğurmaları ve ilişkiye girmeleri ile asıl unsurlarından çıkmışlardır. İnsanların atasının topraktan yaratıldığı gibi cinlerin atası da ateşten yaratılmıştır. Fakat cinlerin her biri ataları gibi ateşten yaratılmamıştır. Keza insanlardan her biri de ataları gibi topraktan yaratılmamıştır. Malik bin Enes'e şöyle bir soru sorulmuştur. Cinlerden bir adam bizden bir cari ile evlenmek istiyor ve helal yolla olmasını söylüyor. Malik bin Enes dinen bunda bir beis görmüyorum. Fakat hamile bir kadına kocan kim diye sorulduğu zaman cindir derse bu kerih karşılanan bir durumdur. Ve bunun neticesinde de İslam'da fesat yolları daha fazla artmış olur. Yine şöyle denmiştir. Nutfenin rahimde asılı kalmaması ilişkinin mümkün olmamasını gerektirmez. Çünkü Nutfenin rahimde asılı kalmasının mümkün olmaması iki taraftan ilişkinin ve evlenmenin imkaniyetini nefret Dipnot: Bundan maksat ceninin oluşması için Nutfenin rahimde kalmasıdır. Bu görüşü destekleyici olarak küçük kız çocuğu, kısır ve yaşlılarda nutfenin aslı kalması düşünülemez. Keza kısır ve engelli erkekte de böyle bir şey beklenemez. Bununla beraber onlarla yapılan nikah sahih ve meşrudur. Eğer evlenmenin en önemli hedeflerinden biri nesli çoğaltmak ve bununla diğer ümmetlere karşı övünmek ise, sükunet, sevgi ve rahmetli bir tarafa bırakalım. Bu hedefin gerçekleşmemesi bile hemen evlenme olayını inkar edebilmek için yeterli değildir. Hak olan ve doğru olan amaçlananın gerçekleşmemesinin evlenmenin cevaziyetine ve mümkünlüğüne hiçbir halel getirmemesidir. Allahu Teala şöyle buyuruyor Ey insanlar sizi tek bir candan yaratan ve ondan da zevcesini var eden, her ikisinden de birçok erkek ve kadın türeten Rabbinizden korkun. Nisa 1 Başka bir ayette ise, Sizi tek bir candan yaratan, ondan da kendisinde sükûn, rahat ve huzur bulsun diye eşini yaratan odur. Araf 189 Yine, sizin için nefislerinizden kendileri ile sükûn bulacağınız ve aranızda muhabbet ve Merhamet kıldığı eşi eşler yaratmış olması da onun ayetlerindendir. Muhakkak bunlar da düşünen bir topluk için ayetler vardır. Rum 21. Başka bir ayette ise o gökleri ve yeri yaratandır. Size kendi nefislerinizden eşler yaratmıştır. Şura 11. Ayeti kerimelerin akışından cinlerin bizlerden olmadığından dolayı onların bizlere eş olamayacağı açıkça anlaşılmaktadır. İnsan oğlunun evlenmesinin meşhuriyet sebebi olan eşlerin birbirleri ile skünet bulmaları cinlerde bulunmadığından dolayı bu caiz değildir. Zira kuşkusuz evlenmenin mübahlığının ve cevaziyetinin illeti sükunet, sevgi ve şefkattir. Yine aynı sebep ve aynı illetin bulunmaması ve yok olması cinlerin insanlarla insanların da cinlerle evlenmesine mani teşkil etmektedir. İnsanlar ile cinler arasındaki düşmanlığın eskiden beri var olduğu, ne önünden ne de ardından batılın gelmeyeceği açık ve katı inaslar ile sabit iken iki taraf arasında sevgi, şefkat ve sıhhatin oluşması nasıl düşünülebilir? İşte bu aralarındaki saflığın ve temizliğin korunmasını imkansız hale getiriyor. Allahu Teala şöyle buyuruyor: Biz de kiminiz kiminize düşman olarak yeryüzüne inin dedik. İmam İbn Kesir şöyle der: Bu da Allahu Teala'nın ayetlerindendir. Eğer o dişiyi cin ya da hayvan gibi başka bir cinsten yaratmış olsaydı, eşler ve diğerleri arasında ülfet olmayacaktı. Hatta nefret oluşacaktı. İşte bu Allahu Teala'nın insanoğluna rahmetinin tamamındandır. Ehemmiyetini ve tehlikesini göz önünde bulundurarak İslam şeriatı bu hayati meselede açık ve net davranmıştır. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Size helal olan kadınlardan nikahlayın. Nisa 3 Dipnot Açık olan bu nas gereğince nikahlanılmasına izin verilenler insan oğullarındandır. Böylece bunun dışındakilerin bize eş olamayacaklarını ve onların nikahlamamıza iznimizin olmadığını anlıyoruz. Bu temiz kadınlarla evlenmeyi emreden bir nastır. Fakat bizler şer'i olarak bunun böyle olduğuna inansak da bu fiilen böyle bir şeyin olmasına mani değildir. Allahu Teala'nın şu ayetinde olduğu gibi, kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara yakışır. İyi kadınlar iyi erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yakışır. Nur 26. Bizler yaşadığımız hayatta ve ortamlarda temiz olmayan birçok erkeğin temiz olmayan kadınlarla ya da temiz olan birçok kadının temiz olmayan şerli erkeklerle evlendiklerini görüyoruz. Nasla muhalif olarak cereyan eden bu olaylar hiçbir şekilde Nas'lar ile çelişmemektedir. Çünkü şer'i olarak naz ile belirtilen bir emir, fiilen bu şeyin meydana gelmesine mani değildir. Emrin vücubiyeti ya da gerçekleşmesinin lüzumiyeti, bu şeyin meydana gelmesinin olanaklılığı ve meydana gelmesinin mümkünlüğü ile çelişmez. Buna binaen ayetin manası vacip olanın temiz erkeklerin temiz kadınlar için, temiz kadınların da temiz erkekler için olmasıdır. Ama bu vücubiyet bunun aksinin ya da zıttının vuku bulmasına bir mani değildir. Allahu Teala'nın bunlardan evvel ne bir insanın ne de bir cinin asla dokunmadığı ayeti hakkında bunun ahirette olacağı ve dünyada bilinen bir şey olmadığı da söylenmiştir. Cinlerin şerrini uzaklaştırmak. Cinlerin şerrri ve eziyetleri nazar uzaklaştırılır. İmam Şibli şöyledir. Cinlerin şerleri 10 koruma ile def edilebilir. Kısaca bunlar 1 Allah'a sığınmak, 2 Felak ve Nas surelerini okumak, 3 Ayetel Kürsi okumak, 4 Bakara suresinin son ayetlerini okumak, 5 Bakara suresini okumak, 6 Mümin Suresi'nin ilk üç ayetini okumak, 7 Yüz defa la ilahe illallah vahdehu la şerikele lehül ve ala şeyin kadir demek, 8 çokça zikir yapmak, 9 abdestli olmak ve namazları artırmak. 10 yeme, içme, bakma, konuşma ve insanlar arasına karışmayı azaltmak. Bizler bu 10 koruyucunun kısaca açıklamalarını ve tafsilatını burada sunmak istiyoruz. 1. Allahu Teala'ya sığınma. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Eğer şeytandan bir vesvese seni dürtüp tahrik ederse hemen Allah'a sığın. Çünkü o işitendir, bilendir. Fussilet 36 ve A'raf 200. Dipnot. Ayette geçen Nezguş şeytanın anlamı, şeytanın vesvesesi, münkeri emretmesi, salih işlerden nehyetmesi ve iyi şeyleri uzaklaştırmasıdır. Sahih bir hadiste nakledildiğine göre iki adam peygamber efendimizin yanında birbirlerine sövmüşlerdir. Öyle ki birisinin yüzü kızarmış Nebi aleyhisselam ben bir kelime biliyorum ki eğer onu söylerse hissettiği bu kızgınlık ondan gider. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. 2. Felak ve Nas surelerini okumak. İmam Tirmizi El Camiu Sahih Hadis eserinde Cüveyri İbnü'n-Narsa'dan o da Ebi Said'den rivayet ettiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden ve insanların nazarından Felak ve Nas sureleri inene kadar evzu besmele ile korunurdu. Ne zaman bu iki sure nazil oldu? Bunlarla korunmaya başladı ve diğerlerini terk etti. 3. Ayet-el Kürsi okumak Sahih-i Buhari'de Ebu Hureyre'den rivayet olunan bir hadiste şöyle demektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Ramazan zekatını korumak için görevlendirmişti. Yanıma birisi geldi ve erzakları dağıtmaya başladı. Ben de onu yakaladım ve seni Resulullah aleyhisselatü vesselama götüreceğim dedim. Hadisin devamını zikrettikten sonra o adam şöyle dedi. Yatağına sığındığın zaman ayet-el kürsüyü oku. Sabah olana kadar Allahu Teala seni koruyacak ve şeytan sana yaklaşamayacaktır. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdu. O bir yalancı olmasına rağmen sana doğruyu söylemiştir. O şeytandı. Dipnot. Bu hadisi Buhari Talik olarak rivayet etmiştir. 4. Cilt 250 Ebu Davud 5050, Tirmizi, Nesai ve İbni Maci sünenlerinde İbni Mesud'dan rivayet etmişlerdir. 4. Bakara suresinin son ayetleri. Sahih-i Buhari'de Ebu Mesud el-Ensari'den rivayet olduğuna göre şöyle demiştir. Kim geceleyin Bakara suresinin son iki ayetini okursa ona yeter. Ebu İsa'nın rivayet ettiğine göre Nebi Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Mahlukat yaratılmadan 2000 sene evvel Allahu Teala bir kitap yazmıştır. Ondan iki ayet indirmiştir ki bunlar Bakara suresinin sonudur. Bunlar bir evde 3 gün okunduğu sürece şeytan oraya yaklaşamaz. Tirmizi El-Camiyus Sahih 2881 Allahu Teala şöyle buyuruyor. O peygamber kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de. Onların her biri Allah'a onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. Peygamberlerinden hiçbirini diğerlerinden ayırmayız ve Rabbimiz dinledik, itaat ettik. Rabbimiz senden mağfiret dileriz ve dönüş ancak sanadır dediler. Allah hiç kimseyi gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendisine yaptığı kötülük de onun aleyhinedir. Rabbimiz unuttuk. Yahut yanıldıysak bizi sorguya çekme. Rabbimiz, bizden öncekileri yüklediğin gibi üzerimize ağır yükler yükleme. Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Bizi affet, bize mağfiret buyur ve bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız, dostumuz, velimiz, koruyucu ve yardımcımız. Kafirler topluluğuna karşı da bize yardım et. Bakara 285-286 5. Bakara suresini okumak. Genel olarak Bakara suresini okumada şeytanın ezasını ve şerrini defetmek için büyük bir yarar ve fayda vardır. Sahih-i Buhari'de Ebu Hüreyre'den rivayet olunan bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Bakara'nın okunduğu eve şeytan yaklaşamaz. 6. Mü'min suresinin ilk iki ayeti. İmam Tirmizi'nin Abdurrahman bin Ebi Mulek'den, o da Zürare bin Musab'dan, Seleme'den, o da Ebu Hurereden rivayet ettiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kim sabahladığında Mü'min suresinin İleyil Masir ayetine kadar ve ayetel Kürsi'yi okursa akşam olana kadar onlarla korunur. Kim bunları akşam yene okursa sabahlayana kadar onlarla korunur. 7. Yüz defa La ilahe illallah, vahduhu la şerike leh, lehul ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin gadir demek. Sahih-i Buhari'de Ebu Bekir'in kölesi Semure'den, Ebu Salih'den o da Ebu Hureyre'den rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim yüz defa La ilahe illallah, vahduhu la şerike lehul mülkü ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin gadir derse o kimseye 10 köle azat etme sevabı ve 100 hasene yazılır. 100 günahı silinir ve bu onu akşam olana kadar gün boyunca şeytandan korur. Onun yaptığından daha faziletlisini ancak bunu ondan daha fazla yapan getirebilir. Dipnot. Çünkü kelime-i tevhid her hayırın anahtarıdır. Onu söyleyene ve hakkını yerine getirene kurtulanlardan olması yeterlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu sözleri ile ümmetine bunu çokça söylemesini vasiyet etmiştir. Sizinle onun arasına engel konulmadan la ilahe illallah'ı çokça söyleyin. Yine çokça la ilahe illallah deyin ve bunu ölülerinize telkin edin. 8. Allahu Teala'nın zikrini artırmak. Kuşkusuz zikir, dili Allah'a anmakla ıslatır, kalbi imar eder, hayır yollarını çoğaltır, ve güç yetirilemeyen kötülükler ve şerleri defeder. 9. Abdest ve namaz Bunlar Allah'a yaklaştıran en büyük ibadetlerden ve en yüce itaatlerdendir. İmam Tirmizi Cami-us eserinde Ebu Said el-Hudri'den rivayet ettiğine göre Nebi aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Dikkat edin kuşkusuz kızgınlık insanoğlunun kalbinde bir kordur. Gözünün kızarmasını ve şah damarının şişmesini görmez misiniz? Kim böyle bir şeye hiddetlenirse yere tükürsün. 10. Bakma, konuşma, yeme, içme ve insanları karışmayı azaltmak. İmam Ahmed'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bakış şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Kim Allah azze ve celle için gözünü sakındırırsa Allah da ona huzuruna gelene kadar kalbinde hissedeceği bir hoşnutluk verecektir. Cinler gerçekten sarah hastalarının bedenine girer mi? Girmesi durumunda bunun delili nedir? Ebu Bekir el Razi, Muhammed Bin Zekeriya, Ebu Ali El Cubai ve mutezileden bir grup cinlerin sarah hastalarının bedenine girmesini inkar etmişlerdir. Bu yargılarını bir cesette iki ruhun bir arada bulunmasının imkansızlığı esası üzerine bina etmişlerdir. İmam Ebul Hasan el-Eş'ari ise bunlara muhalefet eder ve Allahu Teâlâ'nın Teala'nın şu ayetiyle delil getirerek cinin sarah hastasının cesedine gireceği sonucuna varmıştır. Ribay -i yiyenler ancak şeytanın çarpmaktan dolayı kendilerini saraya düşürdüğü gibi kalkarlar. İmam Ahmet bin Hanbel Eş'ariye muvafakat ederek cinin saralının bedenine gireceğini kabul etmiştir. Buna delil olarak insanların cinlerin dili ile konuştuğunu ve bunun da birbirlerine karışmadan, iç içe girmeden ve kaynaşmadan olmayacağını delil getirmiştir. Alimlerden bazıları bizzat saralının hareketlerinin cinin fiilinden olduğunu savunmuştur. Doğal olarak konuştuğu kelamı da çünkü her ne kadar konuşan saralı olsa da onu zorlayan ve fiili yaptıran cindir. Fakat çarpması ve onunla beraber olması delili ile bunu şeytana nispet etmekte nazar yani problem vardır. Sara hastalığından duyulan konuşmanın o kimseye ya da şeytana aitli hususunda kesin olarak dayanacağımız herhangi bir delil yoktur. Her ne kadar kelam ona ait olsa da bu ya onun kesbinden ya da zorunluluğundandır. Bunlardan birisine ise ancak kesin bir delil olması halinde dönülebilir. Buna binaen saralının konuşmasının şeytana nispet edilmesi mecazi olur. Konuşmanın anlamı ise kelamın sadır olmasıdır. Genel olarak konuşan demek konuşmanın kendisiyle gerçekleştiği kimsedir. Sözü yapan değil. Sonra insanın gerçekleşmiş olduğu konuşma bazen onun fiilinden ve kesbinden olur. Bazen de buna zorlanır. Daha önce İmam Ahmed'in konuşanın ve hareket edenin cin olduğu hakkındaki sözü geçti. En doğrusunu Allah Subhanahu ve teala bilir. Ramazan ayında cinlerin bağlanması Ramazan ayında şeytanlar nasıl bağlanıyorlar? Halbuki bu ayda da insanların muamele ve davranışlarının birçoğuna şeytanlar karışmakta ve müdahale etmektedir. Ve yine işlenilen günahlar ve şeytani olaylar bu ayda durmamaktadır. Öyleyse bu şeytanların bağlanması nasıl uyuşmaktadır? Evet doğru olan ve doğrulanan peygamberimizin haber verdiği üzere şeytanlar Ramazan ayında bağlanır. Ramazan'ın ilk gecesi olduğunda şeytanlar ve azgın cinler bağlanır. Cehennemin kapıları kapatılır. Cennetin kapıları açılır. Ve ondan hiçbir kapı kapalı kalmaz. Ve bir münadi seslenir, ey hayırı arayan hayırlara yönel, ey şerri arayan şerden geri dur. Allah için ateşten azat edecekleri vardır ve her ve bu her gece olacaktır. Müslim'in sahihinde Ebu Hureyre'den merfu olarak rivayet ettiği hadiste ise Ramazan ayı geldiğinde cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapatılır ve şeytanlar bağlanır. Başka bir rivayette ise Ramazan geldiğinde rahmet kapıları açılır, cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar zincirlere vurulur. Şeytanların bağlanmasından Ramazan ayında hareketlerini engellemek ve faaliyetliliğini sınırlamak için zincire vurulması ve hapsedilmesi kastedilmiştir. Hadiste geçen safade kelimesi bağ anlamına gelir. Yine esiri bağlamada kullanılan kelepçe, franga ve buka anlamına da gelir. Genel olarak asvat kelepçe türüne denir. Fakat Ramazan'ın ortasında insanlardan şeriatın hudutlarının dışında ve olması gerektiğinden farklı olarak sadır eden bazı tasarrufların ve hal ve hareketlerin ortaya çıkması şeytanlardan ve azgın cinlerden değil, insi olan şeytanlardandır. Hadiste varit olan nas ise sadece şeytanlar azgın ve fasık olan cinlerle sınırlıdır. Yoksa onunla insi şeytanlar kastedilmemektedir. Bunlar uzunca beraberlikleri, iç içe geçmeleri ve birbirlerine karışmalar neticesinde tasarruf ve hallerinde şeytanları andırmakta ve onlara benzemektedirler. Bundan dolayı da onlardan sadır olan tasarruflar tıpkı cinli şeytanların tasarruflarına benzemektedir. Çünkü bu durumda insi şeytanlar, cinli şeytanlar da Asıl olan bir yapıya dönüşmüşlerdir. Cinlere ibadet eden insanlar Cinlere ibadet eden bazı insanlar vardır. Sönözünün doğruluk payı nedir? Daha önceleri cinlere ibadet eden bir grup insan bulunuyordu. Sonra bu cinler Allah'a şirk koşulmasını tamamıyla reddeden bu vahid birer Müslüman oldular. Fakat bu müşrikler şirklene devam ederek Müslüman olmalarından sonra bile cinlere ibadet etmeyi devam ettiler. Bunun üzerine Allahu Teala'nın şu ayeti nazil oldu. De ki: Onu bırakıp boş yere ilah diye zannettiklerinizi çağırın. Onlar üzerinizdeki sıkıntıyı gideremeyecekleri gibi değiştiremezler de. Onların o tapındıkları da Rablerine hangisi daha yakın olacak diye yol ararlar. İsra 57. Dipnot: Hadisi İmam Ahmed Müsned'inde tahric etmiştir. Yine bunun bir benzeri de Kur'an'ın keremin şu ayetinde varit olmuştur. Diyecekler ki tenzih ederiz seni. Bizim velimiz onlar değil sensin. Aksine onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Bunların çoğu onlara inanıyorlardı. Sebe 41 Bu ayetin bir grup cine ibadet eden bazı Araplar hakkında nazil olduğu söylenmiştir. Cinler Müslüman olmuşlardır. Fakat insanlar bilmeden ibadetlerine devam ettiler. En doğrusunu Yüce Allah bilir. Cinlerin peygamberimizin bisetini haber vermesi. Nebi aleyhisselam gönderilmeden önce cinler onun gönderileceğini biliyorlar mıydı? O zamanlar peygamber efendimizin gönderilmesinin yaklaştığına işaret eden alametler bulunmaktaydı ve bunu Yahudi hahamları, Hristiyan kahinleri ve mukaddes kitapların alimleri çok iyi biliyorlardı. Zübeyir bin Bekre ve diğerlerinin aktardığına göre İblis İsa Aleyhisselam'dan önce semalarda dolaşabiliyordu. Ne zaman o doğdu ve peygamber olarak gönderildi, üç semadan engellendi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem doğunca da bütün semalardan engellendi ve şeytanlar yıldızlarla taşlandılar. Allahu Teala şöyle buyuruyor: Gerçekten biz göğe doğru yükselmek istedik de onun güçlü bekçilerle ve alevli ateşlerle doldurulmuş olduğunu gördük. Cin 8. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden önce cinler semanın haberini çalmak ve duymak sonra da onları kahinlere taşımak için semanın kapılarını zorluyorlardı. Cinler semayı bir anda sıkı bir şekilde korumalı ve yıldızlarla bulunca hayretlere düştüler. Bu daha öncekinden farklı olan yeni bir durumdu. Şöyle ki daha önceleri semanın kapıları onlara açıktı. Ve herhangi bir engelde yoktu. Bu durumda cinler şöyle dediler. Doğrusu biz yerde bulunanlar için şer mi murat edildi? Yoksa Rableri onlar hakkında hayır mı murat etti bilmiyoruz. Cin 10 Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an okuyarak gördüklerinde yeni gelen ve ona indirilen şeyin semanın korunmasının sebebi olduğunu anladılar. Ve hemen Müslüman oldular. Yıldızların şeytanları kovmak için yayılmaları Peygamber efendimizin bilsetinin bir müjdesi ve habercisi olmuştur. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Andolsun biz dünya semasını kandillerle süsledik. Onları şeytanlara atış tanesi yaptık. Mülk 5 Dipnot Yıldızların üç faydadan ötürü yaratıldığı söylenmiştir. Semanın süsü şeytanları taşlama ve karada ve denizde olanlara yol göstermek için. Kurtubi de katadenin sözüne bakılabilir. Yani şeytanlar için gözle ve yakıcı taşlar kıldık. Cinler Bedir kıssasını haber vermiştir. Cinlerin Bedir kıssasını haber vermeleri doğru mudur? İmam Şibli Akamül Mercen fi Ahkamül Can adlı kapsamlı eserinde şunları nakletmiştir. Kasım bin Sabit'in Delail'de zikrettiğine göre Kureyşliler Bedir'e yöneldiğinde Müslümanların zafer kazandığı gün Bircinin bağırma sesi duyulmuştur. O şahsı görülmeden en yüksek sesiyle şöyle diyordu. Hanif dinine bağlı olanlar Bedir'i ziyaret ettiler. Onlarla Kisra ve Kayser'in direkleri yıkılacaktır. Louis'den erkeklerle kapışıp onları dağıtmışlardır. Toprak üstünde çıplak ayak gezen özgürler. Muhammed'in düşmanı olanlara ne yazık. Onlar doğru yoldan sapmış ve şaşkındırlar. Orada bulunan haniflerden biri ne olduğunu sorunca hanif olan İbrahim'in dininden olduğunu iddia eden Muhammed ve ashabı olduğunu söylediler. Daha sonra fazla sürmeden kesim haber ulaştı. En doğrusunu Allah bilir. Cinlerin Sa'd bin Übade'nin ölümünü haber vermesi. Sa'd bin Übade'yi öldürenlerin cinler olduğu ve yine onların onun ölümünü haber vermeleri doğru mudur? Evet, Saad bin Übade'yi öldürenlerin cinler olduğu söylenmiştir. İmam Şibli, Akamul Mercan fi Ahkamul Can adlı kitabının da bunu nakletmiştir. İbnü Cüreyc'in atadan naklettiğine göre şöyle demiştir: "Cinlerin Saad bin Ubade hakkında şöyle dediğini duydum." Dipnot: Saad bin Ubade, 70 ensar ile Akabe beyatında bulunan büyük sahabilerdendir. Uhud ve Hendek savaşlarına da katılmıştır. Hazrecin efendisi Saat bin Übade'yi öldürdük. İki o ok kattık ki kalbinden hiç şaşmadı. Sonra Aklama bin Safvan ve Harp bin Ümeyyenin de cinler tarafından öldürüldüğü zikredilmiştir. En doğrusunu Allah Subhanahu ve teala bilir. Mutlak gayb ve sınırlı gayb. Cinler hakikat olarak gaybı bilebilirler mi? Gayb iki çeşittir. Mutlak gayb ve sınırlı gayb. Mutlak kaybı Allah subhanahu ve teala'dan başkası bilemez. Yarattıklarından ne cinler, ne insanlar, ne de başkalar hiç kimse ona muttali olamaz. Zira mutlak kayb ilmini kendine sakladığı ve mahlukatından engellediğidir. Onun ne genelinden ne de detaylarından hiç kimse haberdar olamaz. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Saatin ilmi muhakkak Allah'ın indindedir. Yağmuru o indirir. Rahimlerde olanı o bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiçbir nefis de hangi yerde öleceğini bilemez. Muhakkak Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Lokman 34 Dipnot Sahih bir hadiste şöyle buyurulmaktadır. Gaybın anahtarları 5'tir Allah'tan başka hiçbir kimse onları bilemez dedi ve bu ayeti okudu. Bu hadisi Buhari tahriş etmiştir. İşte bunlar Allahu Teala'nın ilmini kendine sakladığı ve yarattıklarından engellediği gaybın 5 anahtarıdır. Cinler ise ancak bazı insanların bilip bazılarının bilemeyeceği sınırlı olan gaybi bilebilirler. Mutlak olan gaybe ise yaklaşmaya bile güç yetiremezler. Cinler onu bilmeme ve cehalette tıpkı insanlar gibidir. Onlar ondan engellenmiştir. O da onlardan. Bundan dolayı İbn Teymiye cinlerin haber verdiği tasdik etmek ve onlara saygı gösterme üzere cinlere soran soranlara haramlık fetvasını vermiştir. Sahihi Buhari'de Muaviye bin Hakem'den sabit olduğu üzere şöyle demiştir. Nebi Aleyhisselam'a bizden bazı kimseler kahinlere gidiyor denilince onlara gitmesinler demiştir. Sahihi Müslim'de ise şöyle geçmektedir. Kim bir kahine gider ve ona bir şey sorarsa o kimsenin kırk gün namazı kabul olunmaz. Cinlerin Abdullah bin Cuda'nın ölümünü haber vermesi. Cinlerin Abdullah bin Cuda'nın ölümünü haber verdiği varit olmuştur. Orada neler söylemişlerdir? Abdullah bin Ubeyt şöyle der. Bana babam Hişam bin Muhammed'den rivayet etti. Şöyle der. Bana Mekke'nin yaşlılarından bir şey, o da Beni Abduddarın mütefiki olan Aşağı bin İlyas'tan bildirdiğine göre şöyle demiştir. Kureyş'ten bazı kimseler ile Şam'a gitmek için sefere çıkmıştık. Yolda Af Vadisi denilen bir yerde konakladık. Geceyi orada geçirmeye karar verdik. Ve ben o gece şu beytleri söyleyen kimsenin sesiyle uyandım. Fehir oğullarının bereketli abidi öldü. Cömert, şerefli, soylu ve övülenecek oğlu. Kendi kendime vallahi ona cevap vereceğim dedim ve şöyle seslendim. Ey şerefli ve cömert kimsenin ölümünü haber veren. Fehir oğullarından bize ölümünü haber verdiğin kimdir? Şöyle dedi. Bereketin kardeşi Cud'an bin Ömer'in ölümünü haber verdim. Şerefli bir soya sahip ve itibarlı birinin. Ben ömrümü and olsun ki sen öyle bir efendiyi anladın ki onun nadirin çocuklarını iyilikleri maruftur. Şöyle dedi. Zemzem ile Hacerül Esved'in arasında ona ağıt yakılarak yüzlerini yolan kadınların yanından geçtim. Ben ne zaman? Daha Cuma günü onunla beraberdim. Bu ayın ilk dokuzuncu gününde. Şöyle dedi. Tam olarak üç gün önce öldü. Gece ile beraber ya da gece de veya sabahın ilk aydınlıklarında. Arkadaşlarım da uyandı ve sen kiminle konuşuyorsun dediler. Ben de şu bağıran Abdullah bin Cuda'nın öldüğünü haber veriyor dedim. Onlar vallahi eğer şerefli, izzetli ve hakkıyla mal sahibi biri kalmışsa bu Abdullah bin Cudan'dır dediler. Bunun üzerine bağıran şöyle dedi. Günlerin hiçbir azizi bırakmadığını görüyorum. İzzetinden dolayı ne de bir zelili. Ben ne insanlardan ne cinlerden kimseyi bırakmıyor. Ne hüzünlülere ne de yumuşak huyluları. Devamlı şöyle der. O gece istişare ettik ve Mekke'ye geri döndüğümüzde söylediği gibi onun öldüğünü gördük. Sahih-i Müslim'de geçtiği üzere Hz. Ayşe radiyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. i̇bn Cudan miskinlere yemek yedirir ve misafir ağırlardı. Kıyamet günü bunlar ona yarar sağlayacak mıdır? Resulullah hayır çünkü o hiçbir gün Rabbim kıyamet günü hatalarımı bağışla dememiştir dedi. Sonuç Bu kitap cinler ve yapıları hakkında sorulan bir takım sorulardan oluşmaktadır. Kuşkusuz onlar da insanlar gibi yaratık ve başlı başına bir alemdir. Bizim gibi mükellef ve İslam şeriatı ile muhataptırlar. Onların arasında da mümin olanlar ve kafir olanlar bulunmaktadır. Cinler salih amellerine karşılık sevap alacaklardır. Aynı şekilde aşırılıkların cezasını da göreceklerdir. Onlardan müşrik ve kafir olanlar şirk koşmalarına ve işlediklerine karşılık olarak hesaba çekilecekler ve cehennemin odunu olacaklardır. Cinlerden dalalette olanlar ve saptırdıkları insanlar yaptıklarına karşılık olarak cehennem ateşi ile cezalandırılacaklardır. Allahu Teala'dan bizleri onlardan korumasını yakarışlarımızı kabul buyurması ile zafiyetlerimize rahmetle yaklaşmasını bizi affetmesini ve salihlerle beraber kalınacak darda bir araya getirmesini diliyoruz. Kuşkusuz o, kendisinden her hayrın omulduğu ve istendiğidir. O, tüm noksanlıklarda münezzehtir ve yücedir. O bize yeter, ne güzel vekildir. İzzet sahibi olan Rabbin, onları niteleye geldiklerinde münezzehtir. Gönderilmiş peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Es-Seyyid. Cemili Velhamdülillahi Rabbil Alemin